وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّكُوا اللّٰهُ وَاَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَلَّذ۪ينَ اتَّكَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال Allah-u Teala Azze ve Cel في كتابه الكريم أَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰه الرحمن الرحيم ve ahdına ila İbrahim ve İsmail an tahe ra bieti ltaifîn ve lgaikîn ve lrukâl sūjud ceddak Allahu Alazîm. Ve Kâl Allah Taala fi ayaet ökra istağz bil lah. Alzîn bil waib ve yuqîmon as-salât ve min ma rızaknâhum yünfiqûn ceddak Allahu Okumuş oldum. Bakara Suresi 125. ayeti ve yine Bakara Suresi 3. ayeti mal olarak vermeye çalışayım. Biz İbrahim ve İsmail'den söz aldık ki onlar benim ev, evimi yani Kabe'yi tavaf edenler orada ruku edenler ve itikaf yapanlar için Orayı temiz tutun. Diğer Bakara suresindeki ayetin maalini hemen hepimiz biliriz. O takva sahibi müminler gayba iman ederler, namazı ikame ederler ve verdiğimiz rızıktan infak ederler buyururdu. Dolayısıyla birinci ayette İtikafın çok eski e, zamandan beri dinin e, şiarlarından özelliklerinden biri olduğu İbrahim Aleyhisselam zamanından beri e, belki daha önceden beri e, itikaf yapıldığı bir vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. E, namazla birlikte emredilen e, infakı, zekatı Kur'an-ı Kerim mümin olmanın ve e, takva sahibi e, olmaya çalışmanın asgari şartı olarak ifade ettiğini görüyoruz. İtikaf Peygamberimizin çok kuvvetli bir sünnetidir. Her ne kadar e, sünnet olduğu tartışılabilecek bazı uygulamalarını öne çıkartan müminler itikaf adlı sünneti çoğunlukla unutmuşlar Hatta cami cemaatine sormuş olsak itikaf kelimesini telaffuz etmekten bile zorlandıklarını göreceğiz veya manasını algıladıkları ya da hayatlarına bir defa olsun geçirdiklerini zor göreceğiz ama peygamberimizin Medine'de hiç ihmal etmediği her yıl Ramazan ayında hem de on gün kamil bir şekilde mescide kapanıp ibadet çeşitlerinin hemen hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. İnşallah bizler de bu unutulmuş sünneti ihya etmeye ve kendimizi de bu vesileyle ihya olanlardan kılmaya gayret etmeye özen gösteririz. İtikaf bir mescitte, Ramazan'ın son on gününde on gün veya imkanı olmayanlar daha az bir süreyle kendilerini e, mecbur olmadıkları dünyevi işlerden uzaklaştırıp, ibadet cinsinden Allah'a yakın olmak kastıyla mescitte e, kendilerini e, bağlı gibi, Allah'a bağlı, ibadetlere bağlı olarak tutmaları demektir. 10 ee, güne imkan bulamayanlar daha az bir süreyle de bu itikafın faziletlerinden, insana kazandıracağı güzelliklerden yararlanabilirler. Ee, kısa bir zaman bile, 3-5 dakikalık bir zaman bile itikaf niyetiyle Ramazan'ın son 10 gününde veya oruçlu olarak başka bir günde Mescit cinsinden bir yerde bulunmayı itikafın yerine getirilmesi şart olan esaslarına riayet olarak ele alır ulema. O yüzden kısa bir süre içinde de olsa itikafın faydalarından yararlanmamız önemlidir. Çünkü hepimizin kendimizi bir sorgulamaya, bulunduğumuz şartların dışına çıkmaya ve kendimizi check-up yaptırma gibi daha Ramazan'ın feyzinden yararlanacak güzelliklere ulaştırma ihtiyacımız var. Evet, başka insanlarla uğraşmaktan belki kendimize vakit ayıramıyoruz. İş güç filan derken esas işimiz olan Allah'a kulluğu yer yer ihmal ediyoruz. İşte Ramazan'da bu itikaf Bizim kendimize daha fazla bakmamızı hani tavsiye ederler ya insanlar birbirlerine kendine iyi bak. Nasıl bakacağız kendimize? Nasıl iyi bakacağız? İşte ihmal ettiğimiz ruhi gıdalarımızı hakkıyla ruhumuza vermeye çalışarak nafileleri ve hemen bütün ibadet çeşitlerini içeren, itikaf gibi Allah'a yaklaştıran hususlara önem vererek kendimize iyi bakmış olacağız zaman ve mekan önemlidir işte Ramazan Kur'an'ın indiği ay olarak zamanların en önemlilerinden mekan olarak da içinde günah işlenilmeyen mekanlar Allah'a has kılınan Allah'ın evi kabul edilecek mekanlar elbette önemlidir bizim de önemli olmamız için bu önemli hususlardan istifade etmemiz gerekir. Kalabalıkların içerisinde yalnızlığı yaşayan günümüz insanı yalnızlığın içerisinde cemaat ruhunu taşıyabilmek, yaşayabilmek için yeniden Allah'ın evlerine bu ihtiyacını gidermek amacıyla müracaat etmelidir. Yalnız kalmak psikolojik bir sürü zaaflara götürebilir, şeytanla arkadaşlığa ulaştırabilir. O yüzden inziva İslam'da tavsiye edilen bir ibadet şekli değildir. Peygamberimiz daha önce inziva gibi Allah'ı ve gidişatı tefekkür etmek için malum Hira mağarasına çıkmış ve vahiy de orada gelmiştir. Çünkü cahiliyeden kopmadan vahye muhatap olmak mümkün değildi. Ama Vahiy geldikten sonra tekrar Uhud'a hiç adım atmadı, orada inzivaya çekilmedi. Ne yaptı? Ramazanlarda itikafa girdi. Allah'ın mescidinde insanları cemaate yönelik gayretlerini artırmak gayesiyle orada yalnızlığı seçti ama inzivayı değil. İşte cemaatte sınırlı da olsa beraberliği ve cemaat için tebliğ ve ıslah için yalnızlık Allah'la beraber olmak anlamındadır ve psikolojik zaafa götüren bir yalnızlıktan elbette farklıdır. İşte hepimizin buna ihtiyacı var ve kendimizi daha kaliteli hale getirmek için ihmal ettiğimiz manevi özellikleri yeniden alışkanlık haline getirmek için itikafa tekrar edelim ihtiyacımız var. İtikafta yemek yemediğimiz, su içmediğimiz, oruç tuttuğumuz ve her halimizi ibadet haline getirdiğimiz için bir nevi melekleşiriz. Ve ruhi dünyamız açılımlar kazanır daha güzelleşmiş oluruz. Tabir caizse gönül akvomuzu şarj etmiş oluruz. Belki bir sene yetecek şekilde e, enerjimizi depolamış oluruz. E, hani sporcular bazen kamp yaparlar önemli bir e, müsabakadan önce kendilerini bir yere kapatırlar ve e, ona adapte olurlar. Biz de Er geç Allah'a ulaşacağız ve O'na yöneleceğiz. Şeytana karşı devamlı mücadele içindeyiz. Şeytani zihniyetlere karşı devamlı kendimizi güçlü kılmak için bizim de böyle kamp alanlarımız olan mescitlerimize yönelmemiz gerekiyor. Manevi azıklarımızı daha fazla depo etmemiz ve ihtiyaç anında kullanmamız icap ediyor. Maalesef camilerimiz bugün itikafa çok fazla müsait değil. Resmi makamlara müracaat ediyorsunuz, dilekçe veriyorsunuz, sizden e, evraklar istiyorlar, uygun görüp görmeyecekleri belli değil. Camiler maalesef e, devlet dairesi haline getirildi. E, o yüzden daha bağımsız mekanlar oluşturmak veya olanlardan yararlanmak itikaf ruhuna daha uygun olduğunu e, ben öyle düşünüyorum. Bunu yerine getirmek gerekir. Ela inne ahsenel kelam ve eble'an nizam Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam Ve izâ kure'a'l-kur'an Fes temi'u leh ve ansı'tu Aüz bıllâhîm ne Şeytanı Râjim İsmi llahe r